أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم El Hasanu vel Hüseynu seyda şebabi ehli'l cenne. Sadık Rasulullah ve nateka Habibullah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum ayeti i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Sonra gevşersiniz. Ve gücünüz gider Sabredin Çünkü Allah Sabredenlerle beraberdir Okuduğun hadisi şerifte ise Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyor Hasan ve Hüseyin Cennet gençlerinin Efendisidir Aziz müminler Kur'an-ı Kerim'de Saygı duyulması Emredilen dört aydan biri olan Muharrem ayı içerisindeyiz. Ve bugün on Muharrem aşura günü. Muharrem ayı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hürmete layık olarak nitelendirdiği mübarek bir aydır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan sonra tutulan en faziletli oruç Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan Oruçtur buyurarak Bize bu ayda Oruç tutmayı tavsiye etmiştir Kıymetli Müslümanlar Sayısız lütuf ve faziletlerle Dolu olan Muharrem ayı Aynı zamanda Müslümanları hüzne boğan Kerbela hadisesinin Yaşandığı aydır Kerbela hadisesi kan ve gözyaşının, üzüntü ve kederin, acı ve ıstırabın sinelerde açtığı derin bir yaradır. Bu elim hadisede Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin, benim dünyadaki çiçeğim, reyhanım diye sevdiği Hazreti Hüseyin Efendimiz ve çoğu Ehlibeyt'ten yetmişi aşkın Müslüman, bir yudum suya hasret bırakılıp şehit edilmiştir. Değerli müminler, Kerbela hadisesi bizler için çağları aşan mesajlar ihtiva etmektedir. Kerbela, her şeyden önce adaletsizliğe karşı onurlu bir mücadelenin adıdır. Kerbela, haksızlığın karşısında cesur ve kararlı bir duruşun Zulmün karşısında asil bir yürüyüşün sembolüdür. Kerbela adaletin, cesaretin, yiğitliğin ve yüksek ahlakın Hazreti Hüseyin Efendimizin şahsında vücut bulmuş halidir. O gün Kerbela'da şehit edilenler müminler tarafından hep hayırla ve rahmetle yad edilecektir o mübarek canlara eziyeti reva görüp onları şehit edenler ise, Müslümanların vicdanlarında mahkum olmaya devam edecektir. Aziz kardeşlerim, bugün bize düşen ker belayı doğru okumak, doğru anlamak ve ondan gereken dersleri çıkarmaktır. Ehli Beyti Mustafa'nın muhabbetini, her daim yüreklerimizde canlı tutmaktır. Hazreti Hüseyin ve Ehli Beyt'in temsil ettiği değerleri, hayata hakim kılmaya gayret etmektir. Bütün ümmeti üzüntüye boğan böylesi bir hadiseyi, kin ve nefrete ayrılık ve gayrılığa değil, birlik ve beraberliğe vesile kılmaktır. Ve'tasımu bihablillahi jami'an ve la tafarruqu Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. ilahi fermanına gönülden bağlı kalmaktır. İnnel mu'minuna ikhwe Müminler ancak kardeştirler. İlahi hitabındaki din kardeşliğini yürekten hissetmektir. Irk Dil, renk, mezhep ve coğrafya ayrımı gözetmeksizin, müminler topluluğu olarak omuz omuza vermek, dayanışma ahlakını kuşanmaktır. Kardeşlik hukukumuza zarar verecek her türlü söz, tutum ve davranıştan kaçınmaktır. Bu vesileyle başta şehitlerin efendisi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ciğer paresi Hazreti Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri olmak üzere hak ve hakikat uğruna canlarını feda eden bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum.